Çikolata Yazan Orhan Kemal Seslendirenler Anlatıcı Mazlum Kiper Kız Figen Evren Oğlan Levent Sülün Yoğurtçunun Kızı Süreyya Güzel Şekercinin kocaman vitrini önündeydiler. Vitrinde boy boy kutu kutu şekerler, şekerlemeler, çikolatalar. Çikolatalara bakıyorlardı. Ortadaki topaç gibi oğlanın sağında ablası, solunda yoğurtçunun kızı. Yoğurtçunun kızı abla kadardı. Abla az önce topaç gibi kardeşini berbere götürmüştü. Çeke çeke. Büyük aynaları vardı berberin. Telleri, mavi boncuklu kafesi vardı. Kafesin içinde sarı, sap sarı kuş. Babasının arkadaşıydı sonra. Dudağının üstünde ipince, simsiyah bıyığı, karşı evin koca memeli kızına güler dururdu aynalardan. Koca memeli kız da gülerdi. Gülüşürlerdi. Arada el ederlerdi birbirlerine. Topaç gibi oğlan da görmüştü saçları sıfır numarayla kesilirken. Sarı kuşu da görmüştü. Parmak kadar, bıcır bıcır. Berberin makinesi saçını çekmesi arada. Canı öyle acıyordu ki, Kalkıp kaçmak, sokaktan dükkanı taşlamak geliyordu. Bunun için sevmezdi tıraş olmayı. Tepinmesi, ablasını tekmelemesi bundandı. Tıraştan sonra ablası, Paralarımızı karıştırıp ellilik bir çikolata alalım demeseydi, Bilirdi yapacağını. Şekercinin vitrini önünde silini vermişti, berberde, aynalarıda, kafeste, sarı kuşta. Çikolatalar vardı şimdi, salt çikolatalar. Güneşte alev alev uçuşan kırmızılar, morlar, sarılar, maviler, kırmızılara, morlara, sarılara, mavilere sıkı sıkı sarılı çikolatalar. Abla da, kardeşte, kardeş de, kızı da sıkı sıkı sarılı, alev alev kırmızıların, morların, sarıların, mavilerin içindeydiler. Ya da maviler, sarılar, morlar, kırmızılar, alev alev, yaprak yaprak uçuşuyordu içlerinde. Ablayla kardeş tadını biliyorlardı çikolatanın. Halaları getirmişti birinde, sarı yerden. Halalarının siyah mantosu vardı. Kocaman bir et beni vardı yüzünde. Gözleri sürmeli sürmeli. Para da getirirdi arada. Koz helvası ya da yuvarlak keten helvaları getirirdi emirgandan. Kağıt kağıt, ısırınca tatlı. Koz helvasının tadında. Babalarının seferden uzamış sakalıyla benzin benzin döndüğü yağmurlu gecelerden birinde babası da getirmişti koz helvası. Arada getirirdi. Çoklukta uzamış tozlu sakalında küfür. Eşşek herifler, namussuzlar, deyyuslar. Ama çikolata keten helvasından da tatlıydı, koz helvasından da. Yoğurtçunun kızı biliyor muydu? Bilsin bilmesin. Başı sıfır numara makineyle tıraşlı oğlanın cebinde yirmi vardı, ablasının cebinde otuz. Karıştırdılar mıydı? Bu kız, bu yoğurtçunun pis kızı da... Ne duruyordu yanlarında? Yirmi kuruşu vardı, ablasının da otuz. Katıştırdılar mıydı elli. Ellilik bir tane alabilirlerdi. Ama yoğurtçunun kızı... Abla da biliyordu çikolatanın keten helvasıyla koz helvasından daha tatlı olduğunu. Alırlar, bölüşürler, yiyeye yiye giderlerdi. Ama şu kız, şu pis kız, yoğurtçunun pis kızı. Hem parası yok hem de ayrılmıyordu yanlarından. Git deseler niye ederdi? Çikolata alacağız deseler bana ne der? Alsalar aptal aptal bakar. Verseler kendilerine bir şey kalmaz. Vermeseler... Babaları tozlu sakallarının tıraşlı sabahlarında çokluk lafını ettiği gibi imrendirmek günahtı. Cehennem vardı. Cehennemde katran kazanları zebaniler. Abla. Ne var? Hiç. Abla. Ne var? Bu çikolatalar halamın getirdiğinden mi? Hayır, halamın getirdikleri daha tatlı, değil mi? Tabi, bütün çikolatalar birbirine benzer. Ne, ne biliyorsun? biliyorsun? Siz ne biliyorsunuz? Bize halamız getirdi sarı yerden. Bana da getirdi. Heh. Senin halan var mı? Var, benim de var. Bize her gelişinde getirir. Bana da. Nereden getirir? Ee, size nereden getirir? Sen söyle bakalım nereden getirdiğini. Niye söyleyeyim? Biz niye söyleyelim? Bizim babamız kamyon şoförü, dünyayı dolaşır. Benim babam da yoğurtçu. Apartmanlara bile yoğurt satar. Abla bir, Ne var? Halası çikolata getirirse gitsin yesin. Gitmeyeceğim. Niye? Siz niye gitmiyorsunuz? Bize ne bakıyorsun sen? Siz de bana ne bakıyorsunuz? Biz akşama kadar bekleriz. Ben de beklerim. Burası senin mi? Sizin mi? Sus! Biz onun gibi şey değiliz. Asıl ben sizin gibi şey değilim. Ne? Size ne? Erkek sen söyle. Söylerim. Söyle hadi. Sizden mi korkarım? Ya bir senden mi korkarız? Abla. Ne var? Babam şu mavi arabayı bile sürebilir değil mi? Sürer tabii. Yoğurtçunun kızı duydu, anlamadı. Halası falan yoktu ama bir halası olsun isterdi. Halası olsaydı yerden çikolata, koz helvası, Emirgen'den keten helvası getirseydi... ...ya da şoför olsaydı babası... Sonra çikolata. çok tatlı mıydı acaba? Abla! Ne var? Biz istesek çikolata... Sus! ...alabiliriz değil mi? Sus dedim ya sana! Ama almayız biliyorum. Cehennemde katran kazanları var. Sus demedim mi sana ulan? <gülüyor> Niye güldün? Sana ne? Erkek söyle. Sen He? Senden mi korkacağım? Nereden gördün cehennemi? Sen nereden gördün? Ben görmedim ki. Biz de görmedik. E katran kazanlarını ne biliyorsunuz? Babam, babam bilmez mi? Bilsin. Siz bilmiyorsunuz ya. Abla be, ne var? İstese çikolata alabileceğimizi gösterelim mi şuna? Gösterin bakalım. Gösterelim mi abla? Gösterelim ne ablaymış. Paraları varmış da sanki? Yok mu? Var mı? Bak. Benim babam bana daha çok veriyor. Bak. <gülüyor> İkinizinkinden de çok veriyor da harcayacak yer bulamıyorum. Bir tane ellilik çikolata al bakalım hadi. İstersem alırım ama almam. Biz alırız. Alırsınız evet alın bakalım. Alamaz mıyız? Alsanıza. Enayi. Enayi sizin gibi olur. Beni karıştırma. Kardeşim beni karıştırdı. Hadi hadi. Bizim terbiyemiz senin gibilerle çene yarıştırmaya müsait değil. Asıl benim terbiyem müsait değil. Sus sus. ''Bizim paramız var değil mi abla? Niye susalım hı?'' Dükkana girdiler. Yoğurtçunun kızı kaldı. Kirli saçları taraz taraz. İçkici kumacı babasıyla dört ablasından başka kimsesi yoktu. Ablaları tütün fabrikasının kalın kalın öttüğü sabahlara karışır giderlerdi. Dönüşte elleri boş. Annesi saken üzüm, incir, beyaz peynir, zeytin paketleriyle dönerdi. Yemek pişirirdi. Gece yaralarına kadar çamaşır yıkardı. Kızlarını önüne oturtur, saçlarını tarar, kurdeleler bağlardı kırpıntılardan. Annesi saken ablaları çalışmazdı fabrikada. Kaydırak oynarlardı, ip atlarlardı, top. Babası bile bu kadar içmezdi o zaman. Kırmızı kağıtlı, ellilik bir çikolatayla çıktılar dükkandan. Önce kırmızı kağıdı yırtılıp atıldı, sonra gümüş. Daha sonra da bölüşüldü. Başlandı yenmeye. Çok mu tatlıydı acaba? Onu bana bedava verseler yeme. Duydular mı? Duydularsa ne dediler? işlerini görüp imrendiğini belli etmemek için gözlerini yumdu. ...yumulu gözlerinin içinde... ...kağıtlarından soyulup iştahla çiğnenen çikolata. Gözlerini açtı, vitrin. Vitrinde al, yeşil, mor, sarı, pembe kağıtlarda çikolatalar. Gözlerini yumdu. Berbere götürülen, ortaklaşa çikolata alınan... ...çikolata bölüşülen kardeş... ...mavi arabayı bile sürebilen baba. Sarı yerden çikolata... Emirgan'dan keten helvası, koz helvası getiren hala. Gözlerini açtı, yan yana gidiyorlardı. Yumdu gözlerini, açtı, yumdu. En son açtığı sıra karşı sokağın dönemecini bulduklarını gördü. Yumdu, açtı, yoktular artık. Sokak yutmuştu ikisini de. Tam gidecekti kaldırım. Kaldırımın dibi. Kaldırımın dibinde kırmızı kırmızı yanan yırtık çikolata kağıtları. Ufacık bir toptu buruşuk gümüş kağıt. Çevresine kuşkuyla baktı. Görülüp çingene denmesinden korkuyordu. Bir simitçi geldi geçti. Evlere evlerin pencerelerine baktı. Pencerelerde tül perdeler. Eğildi, gümüş kağıdın buruşuk topunu aldı. Yeni bir simitçi. Topmuş gibi buruşuk kağıdı havaya attı, tuttu, attı, tuttu. Atıp tutarak bir sokak, bir sokak daha, daha sonra daha bir başka sokak. Yer yer pislenmişti, sidik kokuyordu bu sokak. Kümüşten topu açtı, çikolata bulaşıklarını yaladı, yaladı.